gittirden sonra bir ikaz geldi. Mümin yüreklerine en ufak bir fahır övünme gelmemesi için. Ey peygamber sen öldürmedin biz öldürdük, sen atmadın biz attık. yine yani Musa Aleyhisselam sihirbazlarla karşılaşacağız ama Musa Aleyhisselam bir korku geliyor, tereddüt geliyor. Cenab-ı Musa Aleyhisselam, at elindeki ya Musa diyor. Ondan sonra elindeki asayı atıyor. Ve bir teyidi ilahi büyük hadiseler, küçük hadiseler hepsi bir teyidi ilahi olarak idrak etmemizi icap ediyor. Bir etrafını mübarek kıldığımız ve bu etrafı mübarek kılınan maddi manevi nehirler var ve bir de burada gelen peygamber kabristanları var, peygamber mezarları var. Ve Cebrail bu iki şehre, Mekke Mükerreme'ye ve Kudüs Şerife devamlı ayetler indirdi ve gelen peygamberler. Buhari'nin naklettiği hadis-i şerifte Beht-i sonra büyük sert bir kaya üzerinde efendimizin semaya çıktı bildiriliyor. Tabii bu ayak izi de bu gördüğümüz ayak izi de bir rivayette efendimizin o son taşa bastığı yerden uruceti bir taş olmuş oluyor. Tabii bu rivayete göre Burada yine Efendimiz'in büyük bütün peygamberlere namaz kıldırma hadisesi var. Cenab-ı Hak bize Efendimiz'i daha yakından tanıtıyor. Bu Miraç hadisiydi, oradaki vukuatlarla. Yani biz nasıl bir peygamberi ümmetiz ve bunun bir idraki içinde yaşayabilmek, bunu duyabilmek, hissedebilmek. Ondan sonra Sidre-i Münteha var. Üç merhale, bir esra kısmı, gece yürüyüşü kısmı. İki kent arasında. İkincisi Sema'nın son noktası. Buraya kadar Cebrail'de. Ondan sonra Sidri Münteha var. Üçüncü merhale. Bu da Refref adlı bir melek bir vasıtayla. Bilemiyoruz keyfiyetini. Cebrail'in son noktası bitiyor. Ve buradaki ayet-i kerimeyi iki yay miktarı. Yani bu da beşer idrakine göre. Beşer intiballarına göre iki yay miktarı. Yani çok bir yakınlık. Hatta Arap kabileleri birbirine ittifak halindeyken yaylarını üst üste koyarlardı. Buna iki yay miktarı yani aralar ar artık mesafe kalmıyor. Ayet-i keyfiyeti bizce meçhul. İki yay miktarı ve burada mahrem bir buluşma oluyor. Cenab-ı Efendimiz arasında mahrem bir buluşma oluyor. Buraya ait fazla bir malumatımız yok. Bilemiyoruz bu taraf. Meçhul. Burada namaz farz oluyor her ibadet ile farz oluyor. Namaz ise Cebrail'siz farz olan bir ibadet. Doğrudan doğru farz olan bir ibadettir. Cenab-ı bir mülakat ve ilk farz olan ibadet hicretten bir buçuk sene evvel o mülakat hicretin ikinci senesinde oruç farz oluyor. Arkadan zekat farz oluyor. Daha öteki senelerde haç farz oluyor. Namaz ilk farz olan ve namaz çok mühim bir ibadet. Mülakat olmuş oluyor. <gülüyor> Cenab-ı Hak kuluyla yaklaşma, kulun kendini yaklaşmasını istiyor. Namazın bir vuslat haline gelmesini istiyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Fakat eğer namaza alakasız kalırsa, bir hareket halinde kalırsa, ruhani duygulardan mahrum olursa namaz, o namaza Cenab-ı Hak yazıklar olsun namaz kılana buyuruyor feveydünün musallim buyuruyor Allah'ın Cenab-ı Hak'ın lütfettiği bu mülakatı ziyan ediyor yine namazın şeyini gösteriyor bize Cenab-ı Hak ne kadar namazın faydası fahşaden ve münkerden muhafaza eder buyuruyor kötülüklerden aşırılıklardan namaz muhafaza eder buyuruyor gerçek namaz hakiki namaz ve namaz bir Müslümanın gününün çok safasını kaplaması lazım Farz namazlar var, sünnet namazlar var, nafile namazlar var. İstihare namazları var, hacet namazları var, korku namazları var, küsuf, husuf namazları var ilahi azamet karşısında. Udu namazları var ve lazım cenaba kuluyla beraberlik istiyor. Her zaman beraber minhabir Verit fakat namazdaki beraberlik daha başka bir beraberlik. Namazda bir dua halindeyiz, iltica halindeyiz. Bu namazla ilgili dehşet verici bir hadise var. Rebiyah bin Ka'b el-Eslemi diye bir zat var Eshab-ı Keram'da. Bu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kapısında geceler. Ona abdest suyu getirir Efendimiz'e. Gece bir müddet kapıda da bekler durur. Semihallahı hülümen hamide ve bilmede elhamdülillahi rabbil alemin Efendimizin buyurduğunu duyardım buyuruyor. Devam su taşırdı. Efendimiz herkesin mukabilini verdim. Yalnız Ebu Bekir'in mukabilini veremedim buyurdu. Ve bu zatı da bir mukabilini vermek istedi. Ona dedi ki dile benden ne dilersin dedi. O da dedi ki ya Rasulallah dedi sallallahu aleyhi ve sellem. seni cennette beraber olmayı ben diliyorum dedi. Efendimiz buyurdu ki başka bir şey istesen olmaz mı dedi. Yani bana çok ağır bir yük veriyorsun Cenneti benimle beraber olmak istiyorsun. Efendimizin mevkii bütün peygamberlerin zirvesinde bir mevki. O da peygamber efendim beraber olmak istiyor her an. Efendimiz buyuruyor ki sen çok ağır bir şey istedin benden. Bunu biraz değiştirsen, o hafifletsen olmaz mı? Dünyaya ay bir dileğin yok mu? Başka bir şeyler iste benden buyuruyor. O zatta. Yok diyor ya Resulallah, ben yalnız sende cennette beraber olmak istiyorum. O zaman Efendimiz Ka'ab'dan yardım istiyor. O zaman diyor bana yardımcı ol diyor. Neyle yardımcı olacaksın? Bana diyor çok çok secde ederek bana yardımcı ol diyor. Müslüm rivayet ediyor hadis-i şerife. Velhasıl namaz o kadar mühim. Yani demek ki namaz müminin miracı. Buyuruluyor. Kıldığımız namazın seviyesi de bizim miracımızı göstermiş oluyor. Yine bu namaz o kadar ehemmiyetli ki Ebu Davud'un son naklettiği hadis, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in son çıkan hadis-i şerif üç şey buyuruluyor: Namaz, namaz, üçüncüsü emriniz altındakilerin hukukuna dikkat edin. Namaz iki sefer Efendi üst üste tekrarlıyor. Yine Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayet. Allah Resulü diyor, namaza durduğu zaman diyor, bazen diyor, göğsünde sanki bir tencere kayıyormuş gibi bir fokurdu duyardım yürüyor Bazen de diyor, bizi tanımaz hale gelirdi diyor, namaza duracağı zaman. Tabi bunlar, bu namaz ölçüleri yıldızlardaki ölçüler. eshab kiramda da buna benzer hadiseler var. Ammar, Abbat, bahsi vesaire. Tabii biz de bu namazlara ne kadar yaklaşabileceğiz? Kaplumbağa'ya sormuşlar nereye yolculuğun diye. Kabe'ye demiş. Adımın ne demişler? E yolunda ifna olurum demiş. İnşallah Cenab-ı bizleri de namazda inşallah. Son nefesimizi ihsan eder inşallah.